Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler, derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar.